yok ya da size ve ve ve ilahe illallah. la Dersimizin konusu necaset, necasetler idi. Bugün de. 8. Nev'ihase'de görüşeceğiz. Biz <Gülüyor> Ses var ya <Gülüyor> Yine, şöyle gel hem serin oluyor Burası serin biraz. Biz geçen hafta köpeği <Gülüyor> tanıtmıştık. Köpenin köpeğin eti necis olduğunu ve alimler kendi aralarında eti dışında eti dışında köpeğin e, kılı, derisi ondan sonra salyasının haram olup olmadığı konusunda alimlerin görüşünü anlatmıştık ve demiştik ki <gülüyor> İmam Şafii'nin mezhebine göre e, köpeğin her tarafı necistir. Ebu Hanife demiştik ki kılları necis değildir. Ee, İmam Malik Rahim Allah biliyorsunuz İmam Malik'in mezhebine göre e, köpek salyası necis olmadığı gibi kılı derisi falan şunlar bunlar hiçbir şeyin necis olmadığını söylüyor <gülüyor> ve alimler İmam Malik Rahim Allah üzerine bu, bu görüşünü eleştirdiler ve en doğrusu köpek biliyorsunuz salyası yüzde yüz necistir ve e, köpek bir şeyi yaladığı zaman mutlaka birincisi toprak altı, diğer altı şeyi de suyla yıkanması gerekiyor ve sebeplerini ve şeylerini anlatmıştım. <gülüyor> Yalnız köpek biliyorsunuz köpek diliyle bazı yerlerini ne yapıyor? Yalıyor. Dilinin e, salyası yani bir ittifak cumhurun yanında nedir? necistir. İmam Malik hariç. Yalnız bu köpeğin diliyle yaladığı yerler eğer kurumuşsa kişinin eli kişinin eli yaş ise o yaş olan eliyle o köpeğin yaladığı yerlere koyarsa o zaman o köpeğin dilinden olan o salyadan dolayı necis oluyor. Ama kuru olursa o zaman ee, ne oluyor? Necis değildir. Aynen ya bu konuda İmam Abu Hanife'nin e, en doğru görüş, İmam Abu Hanife'nin görüşüdür. Tahir <gülüyor> Onun için <gülüyor> bir tane bir hazır cevapçılardan ben olsun diye söylüyorum. Birisi birisini yer, yermiş. İşte diyor, adamın ismi Tahir. Tahir mi? Diyor, diyor feranker e, tam hatırlamıyorum da diyor ki Tahir efendi bana kelp demiştir. Ha, Tahir bana kelp, demiştir. kelp Tahir'dir. <gülüyor> <gülüyor> Hani şey, hani ben kardeşim. Hani ki hani Malikiyim. Mesleğince tahir kesti. Yani. adamın ismi bir tahir. Ahmet abi tabii o karşıdaki onu anlamıyor. Eee. <gülüyor> <Tabii>. Yani <gülüyor> bir necaset mesela biliyorsunuz. Bir necaset kuruduktan sonra o kuru olan necaseti kişi eliyle aldığı zaman eğer eli yaş değil ise tamam mı? o eli necis olmaz niçin? çünkü o necaset kuru olmuş örneğin bir insan dışkısı insan dışkısı yerde olduğu zaman güneşten havadan şundan bundan dolayı kuru olduktan sonra onu eline aldığı zaman bu necaset eline aldığı zaman onun eli necis olmuyor niçin? Çünkü o necaset kuru olduğundan dolayı eline hiçbir şey bulaşmıyor. <gülüyor> Ve biz geçmişte demiştik ki yani her necis haramdır ama her haram necis değildir. Bunu, bu kaideyi çok iyi ezberleyin. Bu çok önemli bir kaydı. <gülüyor> Dolayısıyla köpeğin kılları, saçları şunlar bunlar kuru olduğu zaman Müslüman bir kişi elini ona sürerse o nedir? O necaset değildir. Yani en sahi görüşe göre. Ama kılları ıslak olduğu zaman ve o ıslaklık dilinden ise o zaman o ıslaklık yaş bir şeyle değdiği zaman o şey necis olur. Ama yağmurdan dolayı, üstüne su döküldüğünden dolayı, o e, yaşlıktan dolayı necis değildir. Tamam mı? Bunu iyi ezberleyin. Necaset kılının necis olup olmaması eğer salyasından dolayı eser varsa... Yaş bir şey değerse necis olur. Ama onun salyası hiçbir yere değmemişse. Diyelim ki mesela e, arkasının üst tarafına dili yetişmiyor. Oraya su döküldüğü zaman su dökülüşünden sonra kişi elini vurursa necis midir değil midir? Köpeğin salyası oraya yetişmediyse orası necis değildir. Köpeğin salyası yetiştiği yerlere ıslak olursa o zaman kişinin eli veyahut da bir şey ona değerse... O zaman necis olur. Ve bu İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Ve e, hadis uleması demişler ki yani en doğru görüş bu konuda İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür. Allah rahmet eylesin. Bugün de Aleyküm selam, Bugün de Lehmus Siba' Siba olan hayvanların şeyini göreceğiz. Biliyorsunuz es Siba olan hayvanlar sağdan soldan şu azı diş, azı diş denen dişleri olan hayvanlardır bir de yırtıcı olan e, tırnağı olan hayvanlardır. Yani e, kartal gibi, kartal yani. he. ondan sonra kurt e, efendim fehid ondan sonra eset. bu tür hayvanlar böyle e, yani insanlar ve hayvanlar üzerinde saldıran hayvanlar hayvanlara siba ismi verilmiştir. Dolayısıyla siba, bu siba denen hayvanların eti Bil ittifak demişler ki haramdır, ey necistir. Bunların arasında e, eşşek geliyor, yani ev eşeği geliyor. Ev eşeği konusunda alimler ihtilafa düşmüşler. Ve burada İbn-i Mece ile Ahmet bin Hanbel'in ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki <gülüyor> veyahut Tabi İmam Ebu İmam, İmam, İmam, Davud ile İmam İbn-i ittifak ettikleri hadislerde diyorlar ki Su ile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anl Maa' ve Ma Yenubu"u, "Min al-Dawab ve al-Sibag". "Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ede Kana Yani, biliyorsunuz dağlarda, özellikle dağlarda ve özellikle e, yağmurun yağışından sonra bazı yerlerde göller oluşuyor. Ee, karada olabilir veya hatta kayalar üzerinde olabilir. Yani topraklı yerlerde olabilir veya hatta kayalar içerisinde olabilir. Ve biliyorsunuz hayvanlar bu tür hayvanlar genelde dağlarda olduğu için bu tür sulardan mesela içmiş olabilirler. Bu dağda olan bu tür sular bu tür sular tahir midir değil midir? Kayda neydi? Daha önceden aldığımız kural. Deminki söylediğimiz neydi? Eğer kan mal kullatın Saidisi yani kulleten demişti ki o, o zamanlarda kim bize tarif edecek kim bize hatırlatacak 200 litre yani bir e, fıçı belki petrol fıçısı gibi 200 litre yakın bir hacı yani o civarda metre, metre. evet yani o o civarda bazı alimler demişler ki 20 teneke yani çağdaş alimler İmam el-Bani rahimeullah diyor ki 11 teneke 11 teneke tenekeyi bir tür fıçığa koyduğun zaman yani doluyormuş ve bu şekilde demiştik ki biz evler üzerinde şu, şu su depoları var ya şu su hmm. depoları var ya de 180'e 200'e takabilir 200, e 200. 18 litre ya 200'e takabilir yani alimler bu şekilde çünkü yani Allah Resulü Aleyhisselatü döneminde yani bu kulleteğine kesin bir litre vermemiş İsa Vesselam <gülüyor> alimler bunu hadis uleması mezhep alimleri ve şu ana kadar gelmiş gelip geçmiş alimler bunu ne yapmışlar konuşmuşlar ve bu şekilde tanıtıyorlar. Dolayısıyla bu necis olan hayvanlar yani el-siva cinsinden olan hayvanlar bu sulardan içtiği zaman yani eğer bir mesela bir kurt bir kurt veyahut da daha bir bir aslan veyahut da bir fehd cinsinden olan hayvanlar bu tür sulardan içtiği zaman sulara bakılır. Bu sular kulleteğinden az mıdır, kulleteğinin üstünde midir? Tamam mı? <gülüyor> ve demiştik ki biz en doğru görüşe göre yani, el kavrul raciha göre ister kulleteğinin üstünde olsun, ister kulleteğinin altında olsun o suyun necis olup olmadığı, miyarımız, kaidemiz neydi? Üç şeye bakarız. Evet. suyun tadı, rengi ve kokusu. Ahsen, suyun tadı, rengi ve kokusu. Bu suya bakarız. Yani bu suya bu suyu kontrol ederek bakarız. Tadı var mıdır? Yok. Rengi bozuk mudur? Yok. Ondan sonra efendim, kokusu var mıdır? Yok. Bu üç şeyden birisi onda yoksa o zaman o su nedir? İster kulletinden az olsun ister kulletenin üstünde olsun. El kavlu raciha göre o su nedir? Temizdir ve temizleyicidir. Ancak bazı alimler demişler ki Kulleteynin ve Şafii'ler bu görüşteler ve hanefilerin bir kısmı demişler ki Kulleteynin altında olursa tamam mı? O zaman bu su ne olur? Necis olur. Alimler bunu tartışmışlar. Kulleteyn'den aşağı olduğu zaman, necis olan bir hayvan bundan içtiği zaman nasıl olur da necis olabilir? Her ne kadar o hayvan, hayvanın ağzı necis olursa olsun eğer bu üç tane kaide yani üç tane şey içinde yoksa o zaman haram olduğuna dair delil nedir? Bakıyorlar ki ne İmam-ı Şafi'nin delili ne de Ebu Hanife'nin bu konuda delili var. Yani kulletinden aşağı olan. Yani delil nedir? Bu üç şeydir. Kokusu, tadı ve rengi. Onun için şimdiki çağdaş alimlerin tespitine göre şu anda biliyorsunuz bu elme elma yani tuvaletlerden almış oldukları insan dışkısını biliyorsunuz buralarda ne yapıyor eritiyorlar, yapıyor ondan sonra temizliyorlar, artıyorlar derken ondan sonra kokusu kalmıyor, tadı kalmıyor rengi kalmıyor ve alimler e, buradaki büyük e, alimler yani ve İmam İbni Bez Allah rahmet etsin, İmam İbni Uthemin fetvalarına bakıyoruz. Bu alimler, bu suyun su arındıktan sonra kokusu tadı ve rengi olmadıktan sonra ne diyorlar? Diyorlar ki bu su temizdir temizleyicidir. Ondan yemek yapılabilir, içilebilir ve her şeyi yıkanabilir. O zaman meyar nedir? Meyyar tat, koku ve renktir. Kulletinden aşağı olsun veya da onun üstünde olsun bu üç şeyden birisi o suda var değilse yani mevcut değilse o zaman o su nedir? Temiz ve temizleyicidir yani tahirdir. Ancak bu hayvanlar nedir? Kesinlikle etleri necistir. Dokuzuncusu ise lehmül himar eşeğin yani ev eşeğinin şeyi eti. Ve biliyorsunuz daha önceden evin içinde himarül ehli deniliyor. Yani Öncedir. insanların arasında, Öncedir. evlerinde Öncedir. evlerde, Öncedir. ahırlarında şurada burada besledikleri hayvanları yerhamu kılar. Daha önceden bu ev eşeği neydi? Etinden faydalanıyorlardı. Yani etleri yeniyordu. Tamam mı? Ama belli bir dönemden sonra Allah Resulü ve sellem bu hayvanın eti ne yapıyor? Halam kılıyor. Ve burada Annes radıyallahu ta'ala an قال <gülüyor> إن رسول sallallahu aleyhi ve sellem جاءه Ay ona bir kişi geldi. Ve bu جاءه جاءن kelimesi biliyorsunuz hitap itibariyle hitap itibariyle müzekker. Ve biliyorsunuz bizim lügatımızda e, Türkçede erkek ve kadın hitabı ne olmuyor bir oluyor. O ancak o kadın demedikten sonra o ile veyot erkek ile kadın arasında belli bir şey olsun, belirti yoktur. Ama Arapça hutunda müzekker ile müennes hemen ne oluyor? Hitap hitapta birbirlerinden belli oluyor. Ve burada alimler demişler ki bu gelen şahıs kadın mıdır, erkek midir? Burada belirlenmiş. Yalnız hadis uleması kelime manasından diyorlar ki bu yani erkek cinsinden olduğunu söylüyorlar. Kadın cinsinden değil. Yani bu haberi getiren bu haberi şey yapmak isteyen. Ve diyor ki "Fekala ukiletul humur" Elhumur biliyorsunuz çoğuldur. Tekili nedir? Himardır. Tamam mı? Ukilatul humur. <gülüyor> yani eşek etleri yenildi. Thumme ca'e Ondan sonra bir kişi daha geldi. Diyorlar ki fakale kale ukilatul humur. Aynı sözü söyledi. Thumme ca'e Üçüncü bir kişi geldi. Fe kale ufniyetul Yani artık bu eşek evlerin eti yine yine gazvede savaştan artık Bunları kesip ye, yine yine gittikçe eşekler bitecek yani artık eşek kalmadı. Dolayısıyla bunlardan faydalanacaklar. Yani savaşta e, mesela bir yerden bir yere gitmek için veyahut da üzerinde bazı şeyler koymak için veyahut da e, binmek için, e, düşmana karşı mücadele vermek için bunlardan faydalanıyorlar. فَاَمَرَا diyen? Ey çağırıcı bir kişiye emir vererek yani çağırması için fenadi fil nas tedikani sawtu was salam insanlara ne yap çağrı yap ay onlara söyle innallaha wa rasuluhu yanhayanukum an an luhum al-humr bu hadis bütün hadis uleması ve e, mesnetlerin yazarları olan alimler örneğin ibn habban ve ahmed bin hanbel bu hadisin üzerine, bu hadisin sahih olduğuna dair hepsi ne yapmışlar? ittifak etmişler. İslam ümmeti de bu hadisi ve özellikle muhaddisler bu hadisin sahih olduğuna dair ne yapmışlar? Karar almışlar. mi Evet. Yok, ee, Hayber? mi Yok. İşte vahşi, yani es-siba, vahşi hayvan. طيب ondan sonra diyor ki fe rijsun. Dikkat ediyorsanız bu hadis ondan sonraki şeyi ne yapıyor? neskediyor. Ey, onu iptal ediyor. Ve buradaki rijsun kelimesi arkadaşlar genelde Alevilerin kitaplarına baktığınız zaman yani En Nusayriye fırkası tamam mı ve Dürziler bu rijş kelimesini haram olarak kabul etmiyorlar. Ve onun için onların yanında dizgeçen geçen hafta değinmiştik. Onun için alkol olan, iç alkollü olan içki onların yanında mukaddes olup tahir, temiz ve temizleyicidir. Yani Alkollu içki Aleviler diyorlar ki Kur'an'da Allah Celle Celaluhu haram kelimesini zikretmediği için bu risk kelimesi siz nereden bu risk kelimesinin haram olduğunu söylüyorsunuz ya da çıkarıyorsunuz veya tam anlandırıyorsunuz. Tabii ki onlar sünnete inanmadıkları için, Musayriler, kabul etmedikleri için, Kur'an'da da haram kelimesi geçmediği için, diyorlar ki bu haram değildir. Biz bil akiz helaldir. Tamam mı? Ama risk kelimesi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Risk kelimesi, alimlerin bil ittifakı, yani ittifakı ile, ey haramdır ve necistir. Dolayısıyla haram olduktan sonra, necis olduktan sonra ve din tamamlanıncaya kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda ikinci bir emri olmadığı için kıyamete kadar evde yaşayan eşekler etleri nedir? Haramdır. Kesinlikle onu, onu yemek caiz değildir. Ondan sonra bu sözü söyleyince aleyhissalat dikkat ediniz. Ve bu hadis ahad bir hadistir. Yani... Aynen kiblenin çevrildiği şey hadisi gibi. O da ahad bir hadistir. Bir kişinin bir kişinin çağrısıyla bütün o zamanki müslümanlar bu hadisin Allah Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem tarafından söylendiğini inandıkları için hemen ne yaptılar? O tencerelerde pişen bütün etleri hepsini ne yaptılar? Döktüler. Fauk fi'atul qudur ve inaha latfur bil Yani bir sürü tencere bu etler ne yaptı? Tencerelerin içerisinde eşeklerin etleri kaynıyor. Aleyhisselam ne kadar? yani pişirilmiş nasıl o kadar yorulmuşlar, pişirmişler. Yani herkes yemeye artık heyecanlı, hevesli, iştahlı bir şekilde bu eti yemek istiyorlar. Aleyhisselatü vesselam tarafından bir munadi gelip bu sözü onlara haber verince hemen döküyorlar. Aynen içkinin haram olduğu gibi dikkat ediyorsanız Medine'de, daha önceden değinmiştik, içki biliyorsunuz üç merhale üzerinde haram oldu. Son merhalede içki tamamen yani sarhoş edici içki, Haramlandıktan sonra Müslümanlar biliyorsunuz bizim Türkiye'de mesela kışın geldiği zaman yazın ne yapıyorlar? Yaz yaz e, mevsiminde olan e, meyveler şunlar bunlar onlar, o zaman için kışın için ne yapıyorlar? Biriktiriyorlar. Çünkü kışın kar geliyor şu geliyor bu geliyor. Yani normal olarak e, e, bu tür şeyleri sağlamak çok zor olacağı için biriktiriyorlar gece e, kışın. Kışına biriktiriyorlar. İşte içki bunlar e, yani Arap dönemi Arap e, Cahiliye döneminde yaşayan Araplar da içkiyi bu şekilde yani alkol alkol alkollü içkiyi bu şekilde fıçılara dolduruyorlarmış. Bazıları ticareti de yapıyormuş. Tamam mı? Ve yani her kişinin evinde bir sürü fıçı var. Yani biliyorsunuz mesela diyelim ki yazın burgul döneminin mevsiminde adam bir senelik ne yapıyor? Bir senelik burgul birikimi yapıyor. Veya hatta pirinç birikimi veya hatta hatta bizim orada meselen et kesiyorlar, o eti tuzluyorlar, Ondan sonra dış boyunca o etten yiyorlar. Yani her zaman mesela de amirim bir kaç haftada bir mesela köylüler. Ben köylü olduğum için yani bu şekilde yap yani köy köylü insanlar genelde bu tür şeyler bu şekilde yapıyorlar. Yani köylü köy halkı şehir Hı. halkına nazaran biraz daha değişik örf ve adetleri var. İşte içki. Son merhalede içki haram olduğu zaman Müslümanlar bu emre inanarak evlerinde olan bütün fıçları Medine sokaklarında döktüler. Yahudiler dediler ki ne yapıyorsunuz? Niçin bunu döküyorsunuz? Tamam Rabbiniz bunu haram kıldı. Resulünüz de bunu haram kıldı. Ama bunu kendisi haramdır. Bari bunun bundan faydalanın. Yani bunun parasından faydalanın. Bunu bize satın dökmeyin bize satın biz faydalanırız. Tamam mı? Allah Teala ve selam onlara dedi ki hayır. Haram olan bir şeyi, tamam mı? Yemesi haram olduğu gibi satması da haramdır. Mesela alkollu içki haram olduğu için onu satmak yine haramdır. Ey bu tür haram olan şeylerden geçinmek, ticareti yapmak kesinlikle bizim dinimizde nedir? Caiz değildir. Ancak içkinin kendisi necis midir, değil midir? alimler geçen hafta değilmiştik. Aralarında ihtilafa düşmüşler. Cumhur'un görüşüne göre içki, alkollu olan içki ve bunun anası spirto denen, spirto ve spirtodan oluşan bu alkollu olan içki veya da daha başka şeylerden, tamam mı? Cumhur'a göre necistir. Ey, alkollu içki bir kişinin fistanı veya da bir yere döküldüğü zaman o yeri yıkamadıktan sonra onun üzerinde e, namaz kılmak veyahut da o elbiseyle namaz kılmak kesinlikle caiz değildir. ya Bu cumhurun görüşüne göre. Yalnız hadis üleması bunun üzerinde çok ihtilafa düştüler ve bu konuda çok kitaplar yazıldı. Neticede hadis üleması içkinin sahih görüşe göre yani raciha göre necis olmadığını ve bunun, bunun bu konuda en büyük delilleri de şu <gülüyor> Müslümanlar içkiyi bu alkol olan içkiyi Medine sokaklarına döktükleri zaman Müslümanlar o zaman biliyorsunuz topraklı mopraklı yani böyle şimdiki gibi değil veya hatta belli boruları da yoktu yollara döküyorlar yol tamamen toprakla karışarak çamur oluyor ve Müslümanlar o yerden gelip ne yapıyorlar namaza camiye giriyorlar ve o an için o şekilde o şekilde ne yapıyorlar namaz kılıyorlar bu hadis ulemanın en büyük delili. Ve burada tabii diyeceksiniz ki ya cumhur bu hadisi görmedi mi? Gördüler. Bazı şahıslar gördü ancak bu hadis o alimlerin yanında mesela bazı alimlerin yanında sahih olmadığını, sahih olmadığını çizgilerine göre, <gülüyor> tespitlerine göre sahih olmadığı için bunu kabul etmemişler. Ancak özellikle Ebü'n-Teymiyye rahimehullah, İbnü'l-Kayyim el ondan sonra eee İmam Eşşevkani, Asan'ani ve bunların çizgisinde olan İmam Elbani ve bu tür alimler, hadis üleması bu hadisin hasen olduğunu ne yapmışlar? ittifak etmişler bu alimler. Dolayısıyla içkinin kendisi, alkollu içkinin kendisi e, haramdır ama necis değildir. Bir kişinin üzerinde bir kişinin üzerinde e, alkollu bir içki döküldüğü zaman onu yıkamadan onunla namaz kılabilir <gülüyor> işte burada içki bir haberle haram olduğu gibi kiblenin Kudüs'ten Kabe'ye dönülmesi hakkında yine bir kişinin rivayetiyle Müslümanlar ona inanarak ve namaz esnasında Kudüs'ten Kudüs yönünden Mekke Kabe yönüne bir haberle ne yapıyorlar? Namaz esnasında dönüyorlar. Ve inanıyorlar. Yani ille de bu hadis mutavatir olması gerekiyor. İlla de efendim şöyle olması gerektiği bir kaide yok. Kaide şu. Hadis sahih olduktan sonra o her Müslümanın mezhebidir. Ve bu İmam-ı Ebu Hanife ile i̇mam İmam Şafii'nin Şafii görüşleridir. i̇mam Şafii bu sözü İmam Muhammed'den öğrendi. Biliyorsunuz bu asıl itibariyle bu söz İmam Ebu Hanife'nin sözüdür a her hadis فهو tabi demiyor ki bu hadis ahad midir mutavatil midir demiyor Abbu Hanif Rahim Allah ondan sonraki de bunu söylemiyor o zaman meyar nedir yani Kade nedir veyahutta ölçü nedir ölçü hadisin sahip olup olmaması İster bir kişi rivayet etsin Tamam mı? İster iki kişi ister üç kişi ister 100 kişi olsun o hadis sahip olduktan sonra o zaman o hadisle amel edilebilir. Ve burada da dikkat ediyorsanız bir kişinin haberiyle bütün Müslümanlar ne yapıyorlar? Tencereleri hepsini döküyorlar. Bir sözle, bir kişinin sözüne dayanarak. Yani birkaç kişi gelip de demiyor. On kişi, yüz kişi, altı kişi, üç kişi gelip demiyor ki arkadaşlar Allah Resulü, Allah ve Resulü evde yaşayan eşeklerin Etini haram kıldı. Artık yemeyin. Hayır. Bir kişi geliyor. Bir kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi. Tamam mı? Aleyhisselatü Vesselam'e söylüyorlar. Üç kişi gelip söylüyorlar. Ondan sonra bu şey üzerine Aleyhisselatü Vesselam bir kişi gönderiyor. Üç kişi Aleyhisselatü Vesselam'a haber veriyor. O üç kişinin haberi üzerinde Aleyhisselatü Vesselam bir kişi gönderiyor. Ve bu bir kişinin haberiyle Müslümanlar bütün etleri yere döküyorlar. Ve işte ondan sonra ve Vesselam'ın vefatına kadar yani din, din tamamlandıktan sonra bu konuyla ilgili hiçbir hadis olmadığı için İslam ümmeti evde yaşayan eşeğin eti kıyamete kadar necistir. Tamam mı? Haramdır. Ee, ve onu yemek caiz değildir. Tabi ki burada atın konusu geçmiyor. Çünkü ileride yani bu necis olan hayvanların arasında zikredilmediği için alimler arasında ihtilaf var at necis midir değil midir sahi görüşe göre ve Abu Hanife Hanife'de bu görüştedir Allah rahmet etsin El Faras denen hayvanlar bagl değil El Beğıl eşek cinsinden olan biliyorsunuz bagl bir eşek atın üzerine binerse yani at, e, dişi at ile cinsi münasebet yaptığı zaman ondan ne geliyor bagl geliyor Arapçası Türkçesi Katır tamam mı <gül> Dolayısıyla katır, katırın eti haramdır. Çünkü eşek cinsinden olduğu için. Onun babası eşek olduğu için. Annesi nedir? Annesi attır. Annesinin at, e, eti helaldir. Tamam mı? Ama katır, katırın eti aynen eşek eti gibi haramdır. Onuncusu. El cellale, bu, biz bugün e, bu on bir şeyi bitirelim, onuncusu ile on birincisi kaldı. Konuyu bitiremezsen konuyu kapatalım. Efendim? Tam doluysa ben vazgeçebilirim ya. Yani. Tamam o zaman hadi Allah ﷺ'a barakalın.